şağrattı nafsi binül min fuhanı, hina ma rabdetti ya Rabbi alim hani, ve intişet ruhi ve sardma. Bana, benim ismim Yılmaz Soy ismim Şahin. Siyirtliyim Aslı. Doğuma Büyüme İstanbul. Evliyim. iki çocuk babasıyım. Allah, ın Allah, ın Allah ın razı olsun. Allah razı olsun. Öncelikle tabi İlimder e, Derneği'ne teşekkür ediyoruz bu organizasyondan dolayı. Allah razı olsun. Allah ayaklarınızı evet. sabit kılsın inşallah. Devamını Allah ın Allah ın hayırlı olsun. şekilde nasip etsin. Şimdi herhalde hepiniz biliyorsunuzdur konuyu. İsim sıfatla alakalı olduğuna dair. Şimdi şöyle bir bereket var arkadaşlar bu halkada inşallah. Şimdi alimler bir kayda koymuşlardır. El bi malum. İlim, bilinen şeyin öğrenilen şeyin değerine göre değer kazanır. Yani bir şeyin değeri ne kadar yüksekse onu bilmenin değeri de o kadar yüksek olur. Yani bu örfen bile, sosyal yaşantımızda bile maruf olan bir şey. Yani ne gibi mesela? Bir yeri süpürme bir ilimdir. İlim değil değil. Yani bir ilimdir yeri süpürme. Doktorluk da bir ilimdir ama doktorluk ilmi aslen çöpçülük ilminden daha şereflidir. Çünkü çöpçülüğü öğrenmek için çok bir çabaya sarf etmeye gerek yok. Ancak doktorlukta böyle değildir. Yani bir şeyin değeri ne kadar yüksekse sosyal yaşantımızdan bahsediyorum. Onu bilmenin değeri de o kadar yüksek. Bunu dini mevzulara atfettiğimizde Allah subhanahu ve Teala'dan daha değerli hiçbir varlık yok. Daha değerli hiçbir varlık olmayınca onu bilme ilmi de ilimlerin en şereflisi. Allah Allah. O yüzden İbn Kayyim Rahim Allah diyor ki el ilmu yushrafu bir şerefi'l ma'lum. İlim bilinen şeyin değerine göre, şerefine göre değer kazanır. Allah subhanahu ve taala varlıkların en şereflisi. Biz de inşallah en şerefli ilimle bugün işte hareket edeceğiz Rabbimizle. Şimdi genelde bilmiyorum yani dersleri benim zamanda birçok dersler yaptık. Yani bu dersleri takip eden kardeşler var aranızda biliyorum. O derslerde her zaman söylediğimiz, belirttiğimiz bir menheç var. O menheci kısaca burada tekrarlayacağım. Sonra derse geçeceğiz inşallah. Birkaç madde halinde. Şimdi İbn Teymiye olan dediği gibi hiçbir fırka yok ki Hiçbir fırka yok ki İslam'da kendisinin bir delili olmuş olmasın. Hiçbir fırka yok ki İslam'da mutlaka kendisinin bir delili olmuş olmasın. Delil sorun değil yani. Binlerce rivayet var, ayet var, hadis var, herkesin bir delili var. Delilsiz hiçbir fırka yok. Benim oturduğum, mübalağa yapacağım biraz. Benim oturduğum mıntıkada 73 fırka var Biliyorsunuz Ben İstanbul Fatih'te oturuyorum. Nasıl bir yer olduğunu bilirsiniz. 73 fırka bulursunuz. İnanın ben orada batıniyi dahi gördüm. İslam'a gelmiş geçmiş en sapık, en dalalet ehli fırkalardan bir tanesidir. Batıniyi bile gördüm yani. Bilsiniz batinler ne der? Namaz yoktur. Oruç yoktur. Ben ispatlayabilirim. Yani burada e, onların mantığıyla herhangi bir tanesiyle münakaşaya, münakaşaya girip ispatlayabilirim bir şekilde. Yani belki e, çok kolay gelecek. Ya Allah Kur'an'da demiyor mu namaz kılın? Bir batini bunu kendi mantınca çürütüyor. Ha bu Yani buradan neyi kastediyorum? Hiçbir fırka yok ki delili olmuş olmasın. Ama işgal noktası neresi? Bu delilin, tutarlılığı, bu delilin tutarlılığı ne kadar? Ölçü burada işte. Yoksa delili olmayan bir fırka yok. Mesela derslerde devamlı ben bunu yaparım. Mesela soru cevap. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin menhecidir. Mesela der ki, ya Muaz, Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Resulullah'ın mennecidir bu. Devamlı bunu pratik yapmıştır. Yani bir haber sunucusu gibi ders veya kitabi bir ders faydalı, şüphesiz. Ancak bunu yaşayarak veya örneklendirerek bu ders eğer işlenirse, o zaman olay ayrı bir boyut kazanıyor. İnsanların zihninde mevzular daha basit, daha ilmi tasavvur ediliyor. Şimdi mesela bunu e, işleme sokma adına yani buradan mesela kısaca e, bir kardeşe şöyle bir soru sormak istiyorum ortaya dileyen cevap verebilir. Şimdi Kur'an'dan veya sünnetten bir delil istiyorum meramı anlatma adına bu söylüyorum. Bir delil istiyorum en güçlü gördüğünüz delil Allah Subhanahu ve Taala'nın semada olduğuna dair. En güçlü bildiğiniz delil. Yani Allah semadadır. Kur'an'dan veya sünnetten. En güçlü gördüğünüz delili söyleyin. Eğer usul olmadın mı, onu bakın. Yani çürütmenin ne kadar basit olduğunu görün. Eğer deliller, usul üzerine dina edilmeyecekse. Kim bir delil söyleyebilir Taha 5 diyelim ayette. Nahl suresi en ince ayet olurdu. Üstlerindeki Rablerine korkarlar. Taha 5 Nahl suresi. Mülk 10-17. Hadis de söyleyeyim bu harbi tabi. Cari hadisi. Yani. <gülüyor> Allah başka istifa <gülüyor> ettiğin. Tam. E, Tağ suresi 5. ayet. Er-Rahmanu alel arşiste var. Tamam Tağ suresini alırım. Bir de cari hadisini alalım. ikisi meşhur olduğu için. Mesela Er-Rahmanu. Şimdi burada diyor ki Er-Rahmanu alel arşiste var. Rahman Arşe istiva etmiştir. Şimdi birazdan bunu göreceğiz ki istivanın Arap dili edebiyatında hep bunu bize söylerler. Mukalifler her zaman onu söyler. Bize anlatırlar ve haklılar da doğru. Derler ki istivanın Arap dili edebiyatında 15 manası var. Kimi der ki 16 manası var. Kimi der ki 20-21 manası var. E doğru. Var istiva. Ne kadar bu kadar manası var. Birazdan göreceğiz ben Kur'an'dan bir sürü ayet okuyacağım. Hepsinde istiva geçiyor. Hiçbirisi üstte olmak değil. Bir tanesi pişmek istivanın manası. Olgunlaşmak. Evet. Ne yapacağız? Niye bunu alıyoruz? Kolay değil mi çürütmek? Ben diyorum ki hayır. İstivan manalarından bir tanesi istiladır. İstiladır. Yani çürütmek kolay. Usul olmadıktan sonra. Çürütmek çok kolay. Der ki sen neden Arş'ın 15 manasından, şey istivanın 15 manasından veya 21 manasından bir tanesini alıyorsun? Bu Şimdi biz burada hepimiz biliriz İbn-i Hacer samimi bir insan değil mi? İmam Nevevi evet. samimi bir insan, zahiren. İmam Suudi samimi bir insan. Bunlar ümmete isimlerini altın harfle yazdırmış insanlar bunlar. Peki bunlar bu rivayetleri bilmiyorlar mıydı? Mesela cariyenin semada olduğunu, Allah semadadır dediği Müslüm'deki bu hadisi İmam Nevevi bilmiyor muydu? Biliyordu şüphesiz çünkü Müslüm'ü şerletmiş bir insan. E nasıl bu insanlar samimiyse bunları gördükleri halde Selef gibi inanmıyorlardı bu konuda. Ya tevil edeceksin diyorlar ya da tefvire gideceksin, işini boşaltacaksın diyorlar. E neden? Çünkü hakikaten dilim bu kadar basit değil. Yani rivayet var, olay bitti değil. Herkesin elinde delil var. Herkesin elinde delil var. O yüzden bu dersimizde böyle işte Allah'ın aşta olma sıfatı var, evet bütün rivayetleri sayalım. Allah'ın eli var, bütün rivayetleri sayalım. Öyle değil. Senin elinde usul olmadıktan sonra bir rivayet veya onun rivayetinin olması hiçbir şey ifade etmez. Eğer onun usuller üzerine bina etmedikten sonra. Tamam mı? Kısaca cari hadisinde alalım sorun değil yani. Cari hadisine cevap vermek çok basit. Bunların mantığıyla. Yani ne diyor mesela? Ey nallah. Sen selam edin. Ey nallah. Ne diyor? Diyor ki mesela mukalifin birisi. eğer sünnete mukalif. Diyor ki sizin deliniz ne? Allah'ın ağaçta da olduğuna dair veya semada olduğuna dair. Biz de diyoruz ki bizim delilimiz Allah Fis-seman. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye ne sordu? Dedi ki eynallah. Allah nerede? O da dedi ki fis-seman, semadadır. Diyor ki, ben diyor, mukalif diyor ki ben bunu böyle anlamıyorum. Ben bunu şöyle anlıyorum. Allah'ın değeri ne kadar? Hani biz... Zaman zaman yapmışızdır çocuklarımıza. Diyoruz ki mesela çocuğumuz var Ahmet. Oğlum beni ne kadar seviyorsun baba diyor bu kadar. Değil mi? Ellerini açar böyle. Evet. Şimdi muhaib diyor ki ben şunu şöyle anlıyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye sordu eyne Allah. Eyninin iki manası var Arapçada. Birden fazla manası var. Hakikaten de var. Evet. var. Bir, manalarından bir tanesi mekan olarak nerede demek. Yani zat olarak nerede demek. Manalarından bir tanesi de değer olarak nerede demek. Yani o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyden birisini sormuş oldu. Ya dedi ki Allah nerede? Yani zat, zat nerede Allah'ın? Ya dedi ki Allah'ın değeri ne kadar sana göre? Çünkü enin hakikaten iki manası var? Dedi ki ne kadar? Yani Allah'ın değeri ne kadar? Biz diyoruz ki olur mu canım? Cariyenin cevabından Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ne sorduğu anlaşılıyor. Cariyene dedi? Semada dedi. Ha demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zatının nerede olduğunu sormuş. Bunu anlıyoruz diyoruz değil mi biz karşı tarafa? O adam diyor ki ona da benim cevabım var. Çünkü fissema kelimesi iki şekilde anlaşılır. Bir, zatının yüksekliği. iki değerinin yüksekliği. O zaman bakın toplayacak olursak diyor ki adam, adam diyor ki şimdi, toplayacak olursak bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sorusu muhtemel. Yani iki şeyden birisini kastetti. Ya dedi ki, ey cariye Allah nerede? Bizim anladığımız manada. O dedi ki semadı. Değil mi? Ya da şöyle sordu. Allah'ın değeri nerede sana göre? O dedi ki semada. Hani çocuk yapar ya baba seni bu kadar seviyor. Arap da böyle yapar yani Mesela. Şimdi ihtimalli oldu mu rivayet? İki manadan birisi ihtimal mi? İhtimal. Yüzde elli, yüzde elli. İzaca el ihtimal, batalel istidrel. Bir konu hakkında ihtimal varid olursa, onunla istidar etmek, hüküm çıkarmak ne olur? Batıl olur. E yüzde ise, yani o da olabilir, bu da olabilir. Bunların cevabı var mı var ve çok basit ehl-i sünnete göre ama işte usulüyle bina ettikten sonra. Yani sadece bu iki rivayeti bırakın. Ne kadar rivayet getirirseniz hepsinden şüphe yani getirdiğiniz bütün rivayetlere bir şüphe getirebilirim. Yani getirebilir bilat ehli veya ehl-i sünnete insan insanlar. Yok, soru yok inşallah. Tamam. Dersten soru inşallah. <gülüyor> tamam. Burayı anladık inşallah. O yüzden bizim bu dersimizde benim sizden ricam işte Ebu Zerka hangi delili söyledi acaba? Bunu hangi delille ispatladı? Bu önemli değil. Bir tane delilin olsun onu ispatlayabil değil mi? Akıl edene bir delil de yeter. Ama inanmak istemeyene 20 tane delil getirsen zaten inanmayacak. O yüzden biz diyoruz ki delili zikretmekten daha çok delili ne yapmak? Fıkhetmek. Tamam Mesela usul diyoruz biz buna. amr i tıyma, verakatında ne demiştir? قال الفقير الشرف الأمريطي العز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد اظهر علم الوصول للبرى وأشهر وعلى لسان الشافعي وحونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا وخير كتبه الصغار ما Bilverakati lil imamil harami Bunu İmam Amriti Verakatında söyler Usul fıkıh yazmıştır İmam amreti Usul fıkıhta bu mukaddimeyi sonlar insanları bir şeyler anlatır Kısaca benim bu okuduğumun tarifi işte ilk bu Usul fıkıh İmam Şafi koymuştur İnsanlar ona tabi olmuşlardır Kimileri büyük eserler yazmışlardır Kimileri de küçük eserler yazmışlardır Sonra ne, de, ne der وَالْأَصْلُ مَا aleyhi غَيْرُهُ buni vel مَا ma ala siwahu yenbi arkasa. Bunlar bizim şerefimiz. Diyor ki asıl el asluma yubna aleyhi gayruhu. Vel asluma aleyhi gayruhu buni. Asıl nedir? Başkasının üzerine bina edildiği şey. Bu sehpanın aslı nedir? Bunun üzer yani bu gövdesi bu üst tarafı. Nereye bina olmuyor? Ayaklara değil mi? O zaman bu masanın aslı nedir dediğimizde ayakları. Bu binanın aslı temeli. O zaman demek ki aslın üzerine ne bina olunur? O aslı ferleri bina olunur. Mesela ağacın gövdesine biz ne deriz? Asıl. Değil mi? Dalları ne olmuş olur? Fer olmuş olur. Kelimeten tayyibeten Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Kelimeten tayyibeten keşecaratın tayyibet asluha thabitun ve fer'uha fisseme Güzel söz, güzel ağaç gibidir. Aslı Gövdeye ne ismi verdi? Hı. Bakın aslı sabittir. Dalları ise nerededir? Semadadır. Sema o zaman her şey ne üzerine bina olur? Asıl. Asıl. O zaman Amritin'de dediği gibi eğer usul yoksa, kaide yoksa rivayet bilmeniz sizi tatmin etme noktasında veya iman etme noktasında demiyorum. Siz tatmin olursunuz, iman edersiniz ki etmek zorundayız. da. Ama mevzuları ilmi olarak tahlik edip veya başkalarına ispatlama adına veya mukaliflerin getirdiği şüpheleri de adına zayıf olacaktır. Sadece rivayet bilmeniz ölçü değil. Eğer rivayet bilmeniz ölçü olsaydı, yani bugün kim imam İbni Hacer kadar rivayet biliyor ama baktığımız zaman Akire'de müşkilatlarını görebiliyoruz. Değil mi? İbni Hacer zemzem içerken hep şunu dilermiş Allah Sübhanallah bana İmam Zehebi'nin hıfsını ver diye. Ve hakikaten de Allah Sübhanallah çok büyük bir hıfs vermişti ona. Ezber gücü vermişti. Ama gel gör ki bu kadar rivayetleri bilmesine rağmen çok büyük hatalar yapabilmiştir. İmam Nevi de keza. E neden eğer Selef'in koyduğu usuller ki bu usuller zaten Kur'an sünnetten istilal edilmiştir. Bu usuller olmadığı müddetçe insanlar mutlaka bir yerlerde ne yapacak? Takılacak. O yüzden benim sizden ricam biz bugün ve yarın beraber olmak üzere dokuz gerek görürsek on tane kaide söyleyeceğiz sufakta. Bu kaideleri arkadaşlar başta dediğim gibi ilmin en şereflisi isim sıfat ilmi olduğu için bu kaideleri bizim Allah için çok irfuk edip öğrenmemiz gerekir. Burası anlaşıldı inşallah. Şimdi tevhide giriş yapıyoruz. Diyoruz ki isim sıfat tevhidi. Şimdi biz her zaman derslerde olsun, kitaplarda olsun görürüz, duyarız. Deriz ki tevhid kaça ayrılır? Üçe ayrılır. Rububiyet. Uluhiyet, isim sıfat. Rububiyet tevhidi nedir? Rububiyet tevhidi Allah subhanehu ve teala fiillerinde birlemek. Değil mi? Yani öldüren, dirilten, yaratan bunların hepsi nedir? Allah subhanehu ve teala'nın fiili. Bu fiillerde ne yapmak? Allah subhanehu ve teala'yı birlemek. Yani rızık veren sadece kim? Allah. Yaratan sadece kim? Allah. Öldüren sadece kim? Allah. Mekkeli müşriklerin rububiyette problem var mıydı? Yok. Çoktu. Yok muydu yani? Mekkeli müşriklerin problemi çoktu. Ama asıl problemleri neredeydi? Uluhiyetteydi. Şimdi biz bunu yıllardır insanların önüne koyuyoruz. boş değil. Mekkeli müşriklerin rübiyette problemi yoktu. Mekkeli Allah'tan gayrısına çağırmıyorlar mıydı? Çağırıyorlardı değil mi? Allah'tan gayrısına yardıma çağırmıyorlar mıydı Mekkeli müşrikler? Çağırıyordu. Peki, yardıma çağıran bir insan neye inanır? Onun sana yardım edip senin üzerindeki zararı kaldıracağına inanır. Zararı kaldırma Allah'ın fiili değil mi? Rububiyet de Allah'ı fiilde birlemek değil mi? E bak Mekkeli sorunu vardı. Ha Müşri'nin Rububiyet mevzusunda zahir olan, açık olan mevzularda sorunu yoktu o ayrı. Ama Rububiyet evrinde sorunu yoktur deyip kestirip atarsan bu müşkülat. Bu nedir? Müşkülat. E, bizim tabi şu an bulunduğumuz makam, makamdan kastımış şu ortam. Rubiye tevhidinin tavsili şekilde, uluhiye tevhidinin tavsili şekilde işlemek değil. Ama gerek kalıp olarak, külli olarak bir mana veriyoruz burada. O zaman rubiye tevhidini Allah'ı fiillerinde bilmek, Uluhiye tevhidi ifradullahi bil ibadet. Allah subhanehu ve teala ina ima, ibadette bilemek. Bir de isim sıfat tevhidi arkadaşlar. İşte bizim mevzumuz. İfradullahi azze ve cel bima semme ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi ev ala lisani rasulihi min gayri ta'tilin ve la ve min gayri teki, e, temsilin ve la teşbih. teşbih. Ala kulliha çeşitli e, lafızlar var. Allah subhanehu ve teala'yı gerek kitabında, gerekse de Resul'ün diliyle ne? Sünnette. isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek ve vasıflandırmak ancak ta'til, tahrif, tekiif, temsil bunlara kaçmamak. Tamam mı? Bizim o zaman bugünkü mevzumuz isim sıfatı. Şimdi buraya kadar anladıktan sonra diyoruz ki bu taksimat yani tevhidin üçe ayrılması sahabenin döneminde var mıydı? Yok. Şöyle bir soru atılsa var mıydı? Yoktu. Deriz ki yoktu demek e, tam uygun değil. Şöyle deriz. Hocam kastın ney var mıdan? Lafız olarak mı vardı? Bunu mu soruyorsun yoksa mana olarak vardı? Bunu mu soruyorsun? Lafız olarak soruyorum. Yoktu. yoktu. Mana olarak? Vardım. Şüphesiz. O yüzden bakın dersimizde bunu yapacağız her zaman. Her zaman arkadaşlar meselede tavsiyeyle gitmek lazım. Bir mevzuyu anlamak için o mevzuyu açmak lazım. Aksi halde anlaşılmayacaktır. O zaman diyoruz ki sahabe döneminde var mıydı? Manen vardı. Lafzen yoktu. Mesela şunun gibi. Arapçada kelime kaça ayrılır? Türkiye'de de öyledir aslında. İsim, fiil, harf. İsim, fiil, harf. Yani Kur'an'dan herhangi bir ayet getiriyor, ya içinde bir isim var ya bir fiil var ya da bir harp var. Değil mi? Peki sahabe döneminde var mıydı Arapça'da kelime üçe ayrılır? Şimdi bize ne diyorlar? Ya siz bidat ehlisiniz. Neden? E kullu bidatin dalale. Her bidat nedir? Satıklıktır. Ee, Tevhidin üçe ayrılması da sahabede yoktu. Biz diyoruz ki sahabede yokludan neyi kastediyorsun? Lafsen mi yoktu? Mânen mi yoktu? sen mi yoktu? Yoksa mana olarak mı yoktu? Eğer sen yoktu derse tamam sen yoktu. O zaman sen şu kıldığın namaza da namaz deme. Namaz kelimesi yoktu ki sahabede. Sen Salat de. vardı. Lafızlarda bir sorun yok. Önemli olan mana olarak bidat çıkarmamak. Tabi şundan şu anlaşılmasın. bir bidat olmaz diye bir şey söz konusu değil. Lafzı bidat da olur ama bu mana olarak var mıydı? Var. Mesela ispatlayalım Kur'an'da. Biz diyoruz tevhid çayları, değil mi? Şimdi bakın, Allah سبحانه ve teala ne buyuruyor? Bir tane ayet şimdi okuyacağım inşallah. Bu ayette tevhidin üç kısmı da var. Tek bir ayette tevhidin neyi var? Üç kısmı da var. Allah buyuruyor ki Rabbu السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته Diyor ki göklerin ve her iki her ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde ona ibadet et. Ve ona ibadet ve sevap göster, onun için bir adaş biliyoruz. Bakın, şimdi bu ayeti anladık. Şimdi gelin bu ayette neyi arayalım? Bu tevhidin üç kısmına ayrı arayalım. Ne dedi? Göklerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Hangi tevhid? Ur bu O halde ona ibadet et. Hangisi? Ulûhiyet. Ve ona ibadet ve sevap göster. Ulûhiyet. Onun için bir adaş biliyor musun? Hangisi? İsim sınavı. Evet. Denge yoktur. Bir ayette tevhidin kısmı var. Burada en ufak kim? En ufak. En ufak. Yani bu arkadaşlar değil mi en ufak? Bunlar da dahil, zannediyorum tabii bu zan, bu en ufak arkadaşlar da dahil hepinizin burada bildiği, Arapçasını dahi bildiği ve Türkçe karşılığında bildiği bir ayet var ve tevhidin kısmı var içinde. tuhaf değil mi? Hepinizin bildiği istisnasız. Arapçasını bildiği ve yüzde doksanınızın da en az Türkçe karşılığını bildiği bir tane ayet var. O ayetin içinde çok kısa bir ayet. O ayetin içinde bile tevhidin üç kısmı var. Hemen yazalım buraya. Sonra ayetin neresinde bakalım inşallah. Işte. Burada ne yazıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Burada tevhidin üç kısmı var. Şu pesis. Şimdi ham nedir arkadaşlar? Ham Allah subhanehu ve teala'yı övmek. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şeyle tazim kastıyla Allah'a ne yapmak? Övmek. <gülüyor> Allah'ı övmekten daha büyük bir, bir ibadet var mı? Yok, yok. yok. Bakın şimdi buradaki, yani bu çok önemlidir. Buradaki eliflam istihrak içindir. Yani şu demek. Hamdın bütün hepsini kapsar. Tamam. Bütün hamd. Buradaki de ihtisastır. Yani sadece Allah'a hastır buradaki ilhamd. İhtisas Hamd bütün hamlar kime mahsus? Allah'a. Bu hangi kısım? Uluhiyet. Değil mi? İbadet. Evet, i̇badet. İbadet yapıyorsunuz. Uluhiyet tevhidi. Peki. Başka. Rabbul alemin, alemlerin Rabbi. Rububiyet Rub Rub Rub tevhidi. Uluviyet. İsim sıfat nerede? İki tane işte. Rabla Allah. Allah'ın iki tane ismi. Yani şimdi mukarifler bize diyor ki, bakın. Mukarifler bize diyor ki, tevhid nerede? Biz diyoruz ki Firavun'u boğduk. O ayette bile Rububiyet tevhid. Yani diyorlar yani siz bidat ehlisiniz. Te yani biz diyoruz ki Allah subhanehu ve teala ile alakalı bir, ta bir tane mevzu getirin bize. Bir tane mevzu getirin. Tek bir tane. Bu üç kısmın dışına çıksın. Bizden delil istedikleri zaman biz ya böyle delil getiririz ya da soruyla delil getiririz onlara. Deriz ki şöyle yapın arkadaşlar. Ne yapın? Bize bir tane mevzu getirin Allah'ın zatı ile alakalı tevhidin üç kısmının dışına çıkmış. Getirebilirler mi? Düşünün. Hiçbir şey bulamazsınız. Mutlaka bu üç şey ne? Bu şey nedir? dahildir Tamam? Mı? Burayı da anladık inşallah. Şimdi bütün bunları anladıktan sonra kaydelere geçiyoruz. İşte asıl mevzunun odaklanması gereken nokta burası. Mevzunun odaklanması gereken nokta burası. Birinci kaydemiz Allah azze ve celle'nin isim sıfatları hakkında ehli sünnetin inancı 3 esas üzere kaimdir. Yani 3 esas vardır ki bu 3 esas eğer kişi kendi nefsinde tahakkuk ederse kendi nefsinde bunu gerçekleştirebilirse inanç noktasında o zaman isim sıfatta muvahhide olur. Üç şey. Birincisi Kur'an ve sahih sünnette gelenlere ispat ettiği noktada ispat etmek nefret noktada ne yapmak? Nefret etmek. Yani Kur'an'dan ve sünnetten isim sıfat mevzusunda bir rivayet geldiği zaman, bir ayet, Kur'an Kur'an'dan bir ayet, sünnetten bir rivayet geldiği zaman ne yapacağız? İspat ediyorsa ispat edeceğiz. Nefh ediyorsa nefh edeceğiz. Mesela Allah dedi ki kendisi için, için Rab. Biz de hemen Rabb'i ne yapacağız? İspat edeceğiz. Dedi ki senin Rabb'in zulmetmez. O zaman ne yapacağız zulmü? Nefh edeceğiz. Birinci kaydımız bu. Hepimiz biliyoruz bu mahrum. İkinci kaydı Allah Azze ve Celle'nin... ...gelen bu isimlerinde ve sıfatlarında teşbihe gitmeyeceğiz. gitmeyeceğiz. Yani Allah'ın eli bizim elimiz gibidir veya Allah'ın eli filin eli gibidir. Yani Türkçe'de biz ona ön ayak, ön, el, ya ön ayak diyoruz da eldir bu, Arapça'da eldir yani. Sahabe bir gün gidiyor diyor ki, e ben atıma gidiyordum, atımın elleri kuma gömüldü. O yüzden biz diyoruz ki bak Allah'ın eli, el, benim elimle atın eli bir mi? Aynı mı? Yok. Yok. E o zaman niçin Allah'ın eli benim gibi elim gibi olsun ki? Yok diyor ön ayak. O ön ayak Türkçe'de ön ayak. Dinde alimler yıllarca tartışmamış mı? Deve dizle gider, el mi gider diye. Bu e, yani. Atabiliyor muyum? Bu şey olur. Yani bu e, heva heves olur ona el dememek. Bu maruf yani. Tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki ne yapacağız? Teşbihe. Teşbihe kaçmayacağız. Üçüncü kaide ispatladı. Teşbihe kaçmadık keyiflendirmeyeceğiz. Yani Allah'ın eli vardır, bizim elimize benzemez ama böyle böyledir. Onu da yapmayacağız. Keyfiyetini ne yapacağız? Allah'a havale edeceğiz. Tamam? Keyfiyetini Allah'a havale edeceğiz. Peki Allah'ın sıfatlarının keyfiyeti var mı? Var. Biz ama ne bize biz? meçhul. İmam Mali'ye soruyorlar. Hani mescidden kovduğu adam kıssası <gülüyor> meçhul. Ne diyor? El-İstivâ'u <gülüyor> malum. <gülüyor> İstiva nedir? Malum. malum. Yani dilde malum. Üstü olmak demek. İstiva. Üstü olmak demek. Yani alayla kullanıldığı zaman üstü olmak demek. Ne diyor? istiva malum. Ne meçhul? Şey, Vel keyfu şey. meçhul. Keyfiyet. Diyor mu burada keyfu ma'dum? Yani keyfiyet yoktur diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Meçhul. Meçhul. meçhul. Ne meçhul olur? Var olan bir şey meçhul olur. Meçhul. Yani var ki yoksa yokluğa zaten meçhul denmez. Tamam o zaman birinci kaydemiz bu. Bunu anladık inşallah. Şimdi ikinci kaydı. Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları tevkiflidir. Yani dondurulmuştur. Herhangi bir insan şöyle diyemez. Ya şu, şu binaya bak ne kadar güzel bir bina. Bunu yapan mühendis maşallah Allah yaptığı binaya bereket versin vesaire. E bu mühendis bu kadar güzel bina yapıyorsa o zaman mühendislerin en büyüğü kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. O zaman Allah Azze ve Celle'nin mühendislik sıfatı vardır. Olmaz. Böyle mantıken hayal ürünü olarak vesaire Allah'a sıfat veremeyiz. Değil mi? Evet. Allah ne diyor? Bilmediğin şey söyleme kulak, göz hepsi bundan ne? Sorumlu. Sorumludur. O zaman bunların hepsi tevkifidir ve kimsenin bunda konuşmaya hakkı yok nas dışında. Tevkifi yani dondurulmuş arkadaşlar. Burayı da anladık. Bu ilk ve ikinci kayda hızlı gidiyor. Üçüncü kaydı. Mücmel olan lafızlardaki en önemli mevzulardan bir tanesi bu. Mücmel yani manası kapalı olan lafızlarda tevakkuf etmek, durmak. tafsillendirmeden ispata ve nefiye gitmemek nedir bu? Mesela cihet. Şimdi şöyle bir soru sorsak. Allah Azze ve Celle mekanda mıdır? Cevap verenler olsun inşallah. Şey yapmayın yani verin. Mekândadır. Mekandadır. Peki, yani bir mekanda nerede? Hangi o mekan? Arş. Arşların... E, ama mahlukatların en sonuncusu arş. Allah arşın üzerinde. Mahlukatların en son noktası ne? Arş. Arş. Var mı arşın, arşın üzeri? Evet. Onun kürsüsü nereye kapsamış? Evet. Yeri ve göğü. Yeri ve her yeri. Evet. Evet. E peki bu kürsü arşa göre ne? Isız çöle atılmış bir halka gibi. Evet. evet. O zaman arş yaratılmış her yeri kapsamış mı? Evet. evet o zaman arşın üzerinde bir mekan olamaz ki. Nasıl olsun arşın üzerinde bir mekan? O zaman, onun dışında. Yani arşın üzerinde bir boşluk yok. Ar arşın üzerinde yokluk da yok. Bakın size şunu anlatayım ben. Hı. Yokluk düşünün bakayım. Ne gelir aklınıza? Hiçbir şey yok. yok. Kap, kap karanlık gelir. O da Olur. gelmeyecek. Karanlık da yok. Karanlık da bir varlıktır. Tabii. Olmazsa... Yani gözünü kapat, karanlık. <gülüyor> Bunda karanlık... Hiçbir şey yok. E şimdi o zaman diyeceksin ki, mekandan kastın ne? Bakın bu mücmel bir kelime. Tamam Yani biz bir mukalifle tartışıyoruz. Ya Allah'a sen mekân-ı ediyorsun hemen başlıyoruz adamla tartışmaya. Yani mekân-ı ediyorsun dediğinizde biz hemen savunmaya geçiyoruz. Ya olur mu biz mekanı kabul ederiz. Kur'an sünnette var. Sanki bu havaya estirmiş gibi oluyoruz. Allah'ın bir ciheti var mı? Cihetten kastın hepsi mücmel. Allah cisim mi? Hepsi mücmel. Cisim. Kur'an'da gelmiş mi? Gelmiş. Gelmiş. Mekan? Kur'an'da gelmiş mi lafız olarak? Gelmemiş. O zaman biz hani isim sıfatlarda Kur'an veya sünnet ne diyorsa biz derdik. Sustuğu zaman biz de ne yapardık? Susardık. Ya ama mekan diyoruz. E şimdi bu kendimizle çelişmiş oluyoruz değil mi? Mekan dediğimiz zaman. Hani biz Kur'an'ın lafızlarını ispat eder? Değil mi? Konuşmadığı yerde konuşmazdık. Ama şimdi geliyoruz ne diyoruz? Mekan. O zaman burada soru sorana direkt cevap vermeyiz. tavsiye gideriz. Deriz ki: Sizin mekandan kastınız nedir? Eğer senin mekandan kastın Allah Subhanahu ve Teala'nın arşının üzerinde olmasıysa o manada Allah o manada Allah mekanda yine demeyeceğiz. Neden? Mekan kelimesi mücmel. O manada Allah arşın üzerindedir. Şimdi birisi sordu Allah cisim midir? Cisimden kastın ne? Cisim mücmel. Ne Kur'an'da bunun ispatı var ne de nefi var. Eğer senin cisiminden kastın bir boşlukta yer tutup da onu, o boşluğun etrafı onu kuşatmış bir şeyse, çünkü her cisimi ne? Bir şeyi kuşatır Şimdası mutlaka. Var. Bu manada Allah cisim olmaktan nedir? Münezzehtir. Münezzehtir. Eğer senin cisim, cisimden kastın kendisinde sıfat olan bir şeyse, kendisine işaret edilen bir şeyse, kendisine yönelilen bir şeyse Allah o manada nedir? Kim tamamlayacak? O manada işaret edilendir, dua edilendir, yönelendir, Yine cisimdir demiyoruz. Neden? Ne ispatı var, ne Çünkü bunlar diyor ki biz Allah'a cisim cisim insanların zihninde ne hep? Bak, sıfat olan, gözle görülebilen, gözle gözle görülebilen yani sıfat olan. E Allah gözle görülüyor. Değil mi? Allah gözle görülüyor. O zaman cisim mücme. O zaman diyoruz ki senin cisimden kastın ne? Derse ki benim cisimden kastım. Görülen bir şeyse, evet Allah o manada kim tamamlayacak? Görülen bir demiyoruz. O lafı kullanmıyoruz. Ne Kur'an'da var, ne de sünnette var. Tamam. Bur Burayı anladık inşallah. Dedi ki Allah mekanda mı? Mekandan kast kastın ne? Eğer senin mekandan kastın yaratılmış bir mekansa. Yaratılmış bir mekansa. Yani ne? Bütün her cihet yaratılmıştır. Eğer senin mekandan kastın yaratılmışsa Allah yaratıkların içine dahil olmaktan hululiyye mezhebi diyoruz ya evet. münezzehtir. Ama senin mekandan kalsın arşın üzeri ise Allah o manada mekan dadır. Da değil, arşın, arşın, arşın. Allah o manada arşın üzeri, üzerindedir. Bu kadar. O kelimeyi kullanmayacağız. Heh, o yani. Çünkü nefi de etmeyeceğiz. Evet, etmeyeceğiz. Nefi etmek de caizdir. Böyle kalacağız. Çünkü evet. Çünkü bakın mesela İbni Teymiyye'ye bunu nispet ederler. Yok İbni Teymiyye demiş ki Allah'ın eli benim elim gibi yok. Bir sürü iftirallar atarlar. yok. Allah e, cisimdir vesaire. Ya subhanallah. Allah'ın izniyle biz İbn-i Teymiye'nin kelamını harf harf cümle cümle biliriz. i̇bn Teymiye böyle bir şey hiçbir yerde dememiş. İbn-i Teymiye bunu hiçbir yerde dememiş. Bilekiz İbn-i Teymiye bunu reddetmiştir. İbn-i Teymiye bunu reddetmiştir. Aynı bu söylediğimi söylemiştir i̇bn Teymiye. Mesela minha ne? Bakın çok basit. Minha-cüsün ne der ki İbn-i cisimden kastınız ne? Cisimden kastınız. Eğer kendisinde sıfat olan bir şeyse, evet Allah o manada sıfatı olandır. Ama sizin cisimden kastınız yaratıklığına benzeyen veya bir boşlukta yer tutup da o boşluğun onu kuşatması ise Allah bundan bu manada cisim olmaktan münezzehtir. münezzehtir. Bu manada. Cisimden münezzehtir demiyoruz. Kur'an ne ispat etmiş ne nefret etmiş. Bu üçüncü kaydıyı anladık mı? İnşallah. Tamam. Yani bu alanda kullanılması bir at olan bir kelimedir aslında bunlar. Bir Aynen bu şekilde bir lazım. Şimdi, şimdi çok önemli kaydelerden bir tane daha. Dördüncü kaydı. Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir sıfatı kapsar ama her ismi bir sıfat olacak diye bir şart söz konusu değil. Şimdi bakın mesela Allah Azze ve Celle'nin birkaç tane ismini sayalım kardeşler. Biriniz bir isim söylesin. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tane. Rahman. Ne sıfatı var bunda? Rahmet eden. Değil mi? Bakın mesela benim ismim ne? Yılmaz. Bende yılmama sıfatı var mı? Ebeden olamaz ki. 10 kilo taşırım, 20 kilo taşırım. 30 kilo taşırım. Sonunda ne? Yılarsız. Yılarsız. Şimdi insanlar da bu şartiyet söz konusu değil. Mesela Muhammed ne? Övülen. Belki bir Muhammed isminde bir çocuk var. Belki etrafı ta tarafından her gün küfür ediyor çocuğa. Hiç övülmüyor yani. Zemme oluyor. O zaman insanların ismi illa bir sıfata delalet edecek diye bir şey değil. söz konusu değil. Ama Allah Azze ve Celle'nin ismi bu manada değil. Her ismi ne olur? Mutlaka bir sıfata ne yapar? Delalet eder. Mesela Allah'ın ismi ne? Rahman. Nedir Rahman'ın manası? Merhamet eden, rahmet eden. Peki bu sıfat var mı Allah'ta? Var. Nedir o sıfatın ismi? Rahmet sıfatı. Değil mi? Kadir. Kadir ne? Kudret sahibi olan. Peki var mı Allah'ta bu sıfat? Var. Nedir o sıfatın ismi? Kudret sıfatı. Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir tanesi aziz. Nedir? İzzetli olan. Peki bu sıfat var mı? Var. Nedir? İzzet. O zaman Allah Azze ve Celle'nin her ismi bir, bir sıfata mutlaka ne yapar? Delalet, delalet eder. eder. Ya direkt delalet eder ya da birden fazla sıfata telazum noktasında delalet eder. Bu biraz tafsirli mevzu. Oraya girmeyeceğiz. Bu uzun bir mevzu. Burayı anladık. Anladım. Ama her sıfatı i̇sim değil bir isime delalet etmez. Şimdi Allah'ın el sıfatı var mı? Var. El diye bir ismi var mı? Yok. <Gülüyor> ya el bana yardım et diyebilir miyiz? <Gülüyor> o zaman her, her sıfatı bir, bir isme değil, delalet değil. edecek diye bir şey söz konusu değil. Allah'ın istiva diye sıfatı var. Arşın üzerine istiva sıfatı var. Müstevi diye bir ismi var mı? İstiva evet. eden yok. Evet. Tamam. Buraya anladık inşallah. Anladım. Her isim Anladım. bir sıfatı. O zaman diyoruz ki bir insan dese ki 99 tane sıfat say bana. 99 ismi sayarsın. Altın altında 99 sıfat. Sıfat. Çok kolay. Tamam. Buraya anladık inşallah. O zaman kaç tane kaydı oldu şu ana kadar? 400 tane. Beşinci kaydemiz, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının ve isimlerinin her biri kemal olan isim ve sıfatlardır. Kemal, üst derece, yüksek derece, en üst, olgunluk. Hiçbir yönden naksiyeti, eksikliği diye bir şey söz konusu olamaz. Tamam Yani bütün isimleri ve sıfatları nedir Allah Azze ve Celle'nin? Kemaldir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bütün isimlerinin kemal olduğunun delili Mesela Allah Kur'an'da ne buyurur? Lillahil Esma'ul Husna, En güzel isimler Allah'ımdır. En güzel isimler Allah'ındır. Mesela ne gibi Allah'ın en güzel isim var? Mesela Rahim. E şimdi Muhammed'in de Rahim ismi yok mu? E var. Değil mi? Allah ona Rahim demiyor mu Kur'an'da? E ya Rabbi senin ismin en güzel ama o, o güzel isim Muhammed'de de var. Yani güzel ismi biz şu, şu mu anlıyoruz? Yani bunun ismi Yılmaz ha kulağa ne kadar hoş geliyor ya. Bunun ismi Mehmet ya kulağa çok kötü geliyor mesela. Bu mu yani güzel isim? Hayır. Bu değil. Neden Allah'ın isimleri en güzel? Çünkü altında bir sıfat var. var. Bir sıfata delalet ettiği için onun ismi en güzel. Peki isim sıfat dediğimizde ne zikrediyoruz? İki şey. Bir isim, iki sıfat. Peki sıfatların yine kemal olduğunun delilini ne? Tamam isimleri bulduk. En güzel isimler Allah'ındır. Sıfatlara geldiğimizde Lillahil En güzel misaller en güzel mesel kimindir? Allah'ındır. Mesel burada sıfat. En güzel sıfatlar Allah'ındır. O zaman bu iki ne anlıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatları nedir? Kemal derecesindedir. Hiçbir eksiklik içinde yoktur. Şimdi beş tane kaydı yaptık değil mi? E, konuştuk değil mi? Geriye kaç tane kaldı? Dört diye. İşte bu dördü iki gün yani bu önümüzdeki süre ve yarınki derste bu dört kaideyi anlatacağız inşallah. Çünkü bu kaideler çok geniş. Şimdi altıncı kaide. Şimdi burada hepimiz Allah'tan yardım dileyelim. Allah bize fıkıh versin. Çünkü isim sıfatın asıl mevzusu buradan itibaren gibi i̇şte Buradan itibaren başlıyor. Altıncı kaide. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları Zati ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır. Zati ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır. Gerek görürsek ileride değiniriz ama Allahu alem gerek görmeyeceğiz. Bazı sıfatları vardır hem zati hem fiilidir. O ayrılma. Ama aslen şöyle bilelim. Külliy olarak Allah azze ve celle'nin sıfatları ikiye ayrılır. Zati ve fiili sıfatlar. Peki zati sıfatlar nedir? Nelerdir? Allah azze ve celle'nin zatı ile kaim olan Zattan ayrılmayan, zattan ayrı olmayan, ayrılmayan dilemesiyle diye bir şey söz konusu olmayan sıfatlardır. Ne demek? Yani mesela el, yüz, göz sıfatı. Bunlar var mı Allah'ta? Var. var. Bunlara Kur'an'da ne Sonra. işaret etmiştir zaten? Bunlara biz diyoruz ki zatî sıfat. Zatî sıfatın tarifine ne dedik? Dilemesine bağlı olmayan zatıyla kaim olan ve zatından ayrı olmayan sıfatlar. Yani şunun gibi. El Allah azze ve celle'nin zatıyla mı kaim? Evet. evet yani Allah'ın eli. Evet. Peki bazen olur, bazen olmaz diye bir şey söz konusu mu? Değil. Değil. Öyle yani her zaman da var, değil mi? el mesela göz kaim sıfatı. Bu Allah azze ve celle'nin zatıyla kaim, evet. zatından ayrılmaz. <gülüyor> dilemesine diye dilemesine bağlılık diye bir şey söz konusu değildir. Yani Dilediği zaman Allah ele olmuyor, dilediği zaman oluyor diye bir şey söz konusu değildir. Değil. Burayı anladık mı? Anladım. Şimdi fiili sıfatı anlattıktan sonra zati sıfatı daha iyi edeceksin inşallah. Tamam mı? Bunlar yani hep Allah'ta olan şeyler. Tabii. Yani. Sonradan olan şeyler <gülüyor> de değil. Hep Allah'ta e ezeliyen ezelen ve ebeden, ve ebeden evet. olan şeylerdir. Hocam bir daha alır mısınız? Da zati sıfat. Allah Azze ve Celle'nin zatı ile kaim olan. Zatı ile kaim olan. Yani el dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin işte İşte bu. Allah Azze ve Celle'nin zatı ile kaim olan. Zatından ayrılmayan. Yani Allah'ın eli. Evet her zaman Allah'ın eli. Ve dilemesine bağlı olmayan. Şimdi Allah Azze ve Celle bazen bir şey diler. Onu bazen yapar bazen yapmaz. Ama bazen elim olsun bazen elim olmasın diye bir şey söz konusu değil. Yani Zati sıfatların dileme, dilemeye bağlı olarak bir şey söz konusu değil. Bunlar sabittir, değişken değil. Tamam, burayı anladık inşallah. Anlamayan varsa buraya sorsun. Bakın, soru bir şartla sorulsun inşallah. O şart da şu, eğer anlaşılmadıysa sorulsun. Veya bir şey ilave etmek isteyen, ekstra bir fayda vardır zihnimde, onu söylemek isteyen söylesin. Tamam, inşallah. Hocam bir şey söyleyelim miyim? Şimdi hani allah Teala'nın zatı sıfatları, el, göz, yüz vesaire yani bunlar var. Şimdi bunun tabi teşkihi yapılmıyor ve keyfiliği Allah'a mahsus. Ama Kuran ve sünnette ispatı da var. Değil mi? Evet. Nefi var mı? Onu merak ediyorum. El yüzün mü nefi? Evet. Olamaz. Zaten ispatı yani varsa yani çelişmiş, çelişmiş varsa. olunur. Hani çünkü biz hep oraya götürüyoruz ya anlamak evet. için. O sünnede evet. de bir kural ben direkt evet. oraya götürdüm onları. Yani, İkisinde eyvallah. Yani üçüncüde de ispatta da tabii ki Kur'an'da var. Ama nefi konusu hani bir muallatta kaldı. E, demek ki yok. Yok. Yani şöyle yok. Yani nefiden kastımız ne? Eğer nefiden kastımız ispat edilen bir sıfatın nefi ise bu olamaz çünkü çelişki olamaz. olur. Eğer bu Kur'an Allah'tan gayesinden indirilseydi değil, evet. bunda birçok çelişki olurdu. ihtilaf bulunurdu ama yok. Tamam Burada tamam. bir sorun yokmuşlar. Tamam. Şimdi fiili sıfatlar ne? İşte Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle alakalı. Evet. Zati sıfatla ne dedik? Dilemesine bağlı değil. Ben Bu bağlı. dilemesiyle alakalı. Tamam. Dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır. Zati sıfatlar gibi her zaman Allah Azze ve Celle'nin zatına lazimiyeti diye bir şey söz konusu değil. Yani her zaman Allah Azze ve Celle onu yapacak diye bir şey Söz konusu değil. Şimdi bunu açacağım inşallah. Mesela inme. inme Nuzul diyoruz. Allah Azze ve Celle ne zaman iner? Gecenin son üçte birinde iner. Değil mi? Son üçte birinde iner. Son üçte birinden önce inmemişti. Değil mi? Şimdi el her zaman var ama de her zaman var. Diyebiliyor muyuz yani? Hayır. Gecenin üçte biri demiş Allah Azze ve Celle ona. Demek ki Fiili sıfatlar ne? Dilemesine bağlı. Değil mi? Ama Rabbin zatıyla kaim. Yani onu yapan Allah Azze ve Celle'nin zatı. Bakın bu çok karıştırılıyor. Hatta mesela Suud'da talebeler de bunu çok karıştırıyorlar. Biz zatî sıfatlara ne diyoruz? Allah Azze ve Celle'nin zatıyla kaim olan, sanki fiili sıfatlar zatıyla kaim olmayanmış gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey anlaşılmayacak. Yani evet. o fiili de yapan Allah Azze ve Celle'nin bizzat zatı. Onlar da devamlı Allah ile kayım ama Allah, Allah her Azze ve Celle... zaman onları yapacak, Tabii, diye her şey... zaman yapacak diye bir şey söz konusu değil. Şimdi evet. külli manayı devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle alakalı olan sıfatlardır. Zati sıfatlar gibi her zaman Allah Azze ve Celle'nin zatına lazımiyeti diye bir şey söz konusu değildir. Nuzul, istiva. Arş yaratmacanın önce arşın üzerine istiva etmiş miydi? Evet. Arşın üzerine dememiz abes olur. Arş yok zaten değil mi? O zaman ne anlıyoruz burada? Demek ki dilemesine bağlı. Bir zaman yapmış, bir zaman yapmamış. Bir zaman yapar, bir zaman yapmaz. Tamam mı? Şimdi bu tip tak taksimatlara alimler bazı sebeplerden dolayı ihtiyaç duydular arkadaşlar. Sahabe döneminde zati sıfat ve fiili sıfat diye bir şey var mıydı taksimat? Yok. Yoktu demeyeceğiz. Diyeceğiz ki mana bana olarak mı soruyorsun? Yapıyoruz. Laf sen bana mi soruyorsun? Mana olarak vardır. Bana şüphesiz. Bana Çünkü bana Allah Resulü sahabe ediyor ki gecenin üçte birinde. E tabi ki o sahabe, yani biz ondan daha akıllı değiliz ki. Biz anlıyoruz ki Allah gecenin üçte birinde inmiyordu. E sahabe bunu hayli hayli anlayacak. Değil mi? Yani mana olarak bilecek bunu sahabe. Ama bunu isimlendirmemişti. Peki, peki niçin selef bunu isimlendirdi? Bakın şimdi. Bu tip bu tip taksimatlara alimler bazı sebeplerden dolayı ihtiyaç duydular. Sahabe döneminde insanlar neden fıtrat üzereydi? Fıtrat üzereydi. Herhangi bir şüphe getirilmemişti vesaire. Bidat ehli tarafından şüphe sokulması diye bir şey söz konusu o zaman neydi? Değildi. Bir şey söz konusu değildi. Onlar gelen nasları zahiri üzerine alıp manasını fıkıh ederek fıkh ederek ne yapıyorlardı? Anlıyorlardı. Tamam. ...dilde fasihliği üzerinden devam ediyordu. Yani onların dili, Arap dili... ...kullandıkları dil hiç bozulmamıştı. Fasihliği üzerine devam ediyordu. Şimdi bir Suudi gidiyor Mısır'ı anlamıyor. Bir Mısır gidiyor Yemen'i anlamıyor. Çünkü lehçeler var. Mesela ben Kürdüm... Ee, ...Kürtçenin yüzde doksan anlarım. Yani Türkçe ile eşit diyebilirim anlamı. Konuşma zayıf. Yani yüzde altmış... Ama %99.9'unu anlarım. Ama gidiyorum mesela Adıyaman'ı oradaki Kürtçeyi anlamıyorum. Yani Kürtçenin %99'unu anlayan ben oradaki Kürtçenin %20'sini, %30'unu ancak anlayabiliyorum. Neden lehçe farklılığı var? Arap dilinde de şu an öyle. Yani ülkelere göre değişiyor. Ama sahabe döneminde fasihlik dediğimiz asıl Arapça devam ediyordu. O yüzden onlar bu nasırı duyduğu zaman, onlar bu duyduğu zaman ne yapıyorlardı? Orijinaliyle anlıyorlardı, fık ediyorlardı mevzuları. Tamam. Buraya kadar anladık. Neden bunu söyledim? Yani mana olarak sahabeler hemen bunu idrak ediyorlardı. Ama sadece ne dememişlerdi? Zati veya fiili diye ayırmamışlardı. Tamam mı? Şimdi dedi ki dilde de fasihliği devam ediyordu bu sahabelerin. Ancak sonradan bu değişti. Yani örnek veriyoruz. Şimdi kardeşler hepimiz burada adım adım ilerleyerek bir yere varacağız. İnşallah bu vardığımız sonuçtan sonra anlayacaksınız zatî ve fiili sıfatlardaki taksimatın ne kadar önemli olduğu ve bu taksimatı fıkhetmenin birçok işgali çözdüğünü göreceğiz. Bakın şimdi. <gülüyor> Ki bu zaten Nebis-i de de soru cevap olayı. Hüseyin'in Şeyh Hüseyin'in de bunu çok yapardı. Ders halkalarında. Mesela Hüseyin'in Şeyh Hüseyin'in kasetlerini dinleyin. Hep böyle talebeleri kendisine mukatap alır. Çünkü Allah Resulü'nün menhecidir bu. Hep Allahu Alem derdi sahabeler. Bazıları hatta cevap verirdi. Değil mi sahabelerin? Bu Resulullah'ın menhecidir. Ve bu yaşayarak öğrenmek her zaman daha faydalı olmuştur. Tarih boyunca da bu böyledir. Şeyh Hüseyin de o yüzden bunu çok yapardı. Yani biz bunu örneklendirerek yaşayarak yapacağız inşallah. Bakın şimdi. Bir soru atıyorum ortaya. Allah Azze ve Celle'nin tüm isimleri ve sıfatları Kemal midir? Evet. Kemal'dir evet. Bunu delillendirdik Bu delillerden aklında olan var mı? Hangi delil söylemiştik mesela? Aklında olan En güzel isimler tamam. Allah'ın Allah Sıfatta hangi ayeti getirmiştik? En güzel misal evet. Allah'ın evet. Tamam. O zaman Allah Azze ve Celle'nin Bütün isim ve sıfatları Kemal mi? Evet. Kemal <gülüyor> İstisna var mı? Yok, Ebeden. yok. Küfürdür <gülüyor> 73 fırkaya göre istisna yok 73 fırkaya göre. İstisna yok. Delil nedir? Söyledik bunu. Tamam mı? İkinci soru. Anlık olarak dahi, bakın anlık olarak, zamansal olarak bakın. Anlık olarak dahi, Allah Azze ve Celle'nin kemal olan bu isim ve sıfatlarında nakıslık, eksiklik diye bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Ebeden. Küfür. Yani... Allah Azze ve Celle'nin işte ilmi var ama bazen Bilmeye haşa cahiz ola, cahil olabiliyor. Küfür. Bazen unutabiliyor. Ama Böyle bir şey söz konusu. Hocam tarihte ilmine Allah'ın ilim sıfatına muhalif görüşten olmamış mı? Yok onu anlatacağız. O ayrı bir mevzu. Şu. Onlar diyor ki sen ilimi nispet etmemen kemaldir diyorlar. O yüzden nakıslığını söyleyen hiç kimse çıkmamış. Ama kemaliyet ney nakıslık ney onda tartışma olmuş. Mutesileye göre sen bu sıfatları net edersen bu Allah için kemal. Hocam şunlar kısık değil mi? Allah yağmur yağdır ama kaç tane kaç yer kaç tane düştüğünü bilemez. Diyor ki işte Hı. bilememesi onun için kemaldir. Sorun orada işte kemaliyet nedir? Hı. Bilememesi Hı. onun için kemaldir. Eğer diyor bilseydi ya bu adamın cehenneme gideceğini biliyor ya şimdi Allah zalim olmuş olurdu. Ya yaratmadan da anladın mı? Ona göre bunlar çok tavsiyeli. Bunlar çok tavsiyeli. O yüzden bu ince ayrıntılara girmeyelim inşallah. Rabbim nasıl bir eder? Bugün kaderi de işleriz belki. İnşallah. Tamam. Şimdi... O yüzden Allah nakıstır diyen hiçbir fırka ben bilmiyorum. Hiçbir fırka ben bilmiyorum. Benim bilmemem yok manasında gelmez. Ben bilmiyorum tamam mı? Şimdi burayı anladık mı? Anladım. Burayı anladık. Şimdi kardeşler hep beraber burada adım adım ilerleyeceğiz dedik. Birinci soruyu sorduk. İkinci soru. Dedik ki anlık olarak dahi Allah Azze ve Celle'nin kemal olan bu isim ve sıfatlarında nakıslık, eksiklik diye bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Tüm ümmetçi Allah... Allah'ta eksiklik olmaz. Burayı da anlattık. Şimdi üçüncü soru. Anlık olarak bir sıfatın bir özelliğin olmaması eksikliğe delalet eder mi? Eder. eder. Mesela insanın ilmi, görmesi, duyması. Şimdi Allah Azze ve Celle'den ayrı olarak kendimizi ele alarak ele alarak bunu yapalım. Şimdi ilim insan için ilim kendisi insan için kemal midir? Kemaldir değil mi? Evet. Hiç... Ilim, ilim ya yani ilminin varlığı, ilim olması insanda nedir? Kemaldir aslen. Neyi bilmesinden bahsetmiyoruz. İnsan kötü bir şey bilir. O ilimin nakıslığı denmez. Bildiğinin nakıslığı denir. O ayrı bir mevzu. Ama ilim aslen kemal midir? <gülüyor> kemal. Ben şimdi arkadaşlar anlık olarak bilmezsem bir saniye, iki saniye aklım gitti. Allah Azze ve Celle benim bu aklımı aldı benden. Sonra bana geri verdi. Bu iki saniyelik içinde dahi olsa benim için bir nakıslık mı? Kemaletin nakı Tabii, şüphesiz. Yani bütün akıl ehlinin kabul ettiği bir şey. Anlık olarak kör olsam Allah bile diyor duyanla duymayan, görenle görmeyen naslarda bir sürü var. Bir olur mu? Yani aynı değil bunlar. Tamam, burada bir şey söz konusu. Yani bir işgal söz konusu değil. Buraya da anladık. Peki bakın şimdi. Muhalifler, ehli sünnete diyorlar ki biz Allah'ın istivasını, nüzulünü, kelam sıfatını vesaire bu sıfatların hepsini inkar etmemiz lazım diyorlar. Neden? Diyorlar ki şimdi bakın Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey kemal mi? Her şey. Yani bir insanı cehenneme bile sokması ne? Kemal. Çünkü Allah'ın hikmet ismi var. Hakim ismi var. Her şeyi hikmetli yapar. Bu hikmet ya bize malumdur ya meçhuldur bilemeyiz. Değil mi? Ya malumdur ya... Yaptığı her şey ne? Her şey istisnasız kemal. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey kemal olunca bu yaptıklarının içinde istiva var mı? Nuzul var mı? Kelam var mı? Var. Peki bakın şimdi. Şüpheye bakın. Diyorlar ki, madem ki bu kemal Allah Azze ve Celle arşı yaratmamıştı. Sonradan ne yaptı? Yarattı. İstivası kemal mi? Kemal. Kemal mi eklendi Allah'a? Hayır. E niye istivasına kemal diyoruz? O zaman diyorlar istivayı inkar etmemiz lazım. İstiva kemalse, istivanın öncesi ne olmuş olması lazım? Eksiklik. eksiklik. Yani bu işgal kemalin anlık olarak şimdi bana burada itiraz edemezsiniz. Çünkü neden sizi tuzağa düşürdüm? Hepimiz sırayla adım adım gittik. Dedik ki sıfatların Allah'ın yaptığı her şey kemal olması lazım. Allah'ta eksiklik bulunamaz. Doğru mu? Buraya adım adım gittik. Bana itiraz etmediniz şu ana kadar. İtiraz etmediğiniz için bir itiraz şu an getirmeye hakkınız yok diye görülüyor değil mi şimdi? Öyle görülüyor. Öyle görülüyor. Eğer Allah Azze ve Celle'nin kelamı Musa ile konuşması kelam mıydı? Kemal evet. miydi turdağına kemal, geldiğinde? Abi. Kemal. Eğer Allah Azze ve Celle'nin konuşması evet. kemal olsaydı, kemal olsaydı konuşması, kelam sıfatı kemal olsaydı ne olması lazımdı? Her her zaman bunu konuşması konuşma lazım. Her da olurdu. Her, konuşma Her konuşmayışında. Şimdi oldu. Allah konuştu Musa ile. E sustu. Nakısı oldu. oldu. Mantığa göre öyle. Anladık burayı. Şimdi. işte Kemal'in anlık olarak bulunmaması, eksikliğe delalet eder şüphesi ortaya atılınca. Ehli Sünnet ne yaptı? İyi. Zati ve fiili sıfatlar diye ne yaptı? Ayrıma gitti. Ayrıma gitti. Yani. Ayrıma gitti. Bakın şimdi işte, ben... o kadar basit ki bunların şüphesine cevap verme. Ama iyi. ilmi... Usul üzerine ne yaparsam bina edersin. Bakın sen şöyle diyebilirsin şüphesiz. Ya kardeşim beni zati fiil indirme, ilgilendirme Allah Kemal diyor mu? Diyor. Benim kelamım var diyor mu? Diyor. Ben iman ederim kurtulurum. Tamam. Bunda bir şey yok. Ancak sen az önce o muhalife bir şeyler itiraf ettin. O itiraftan şimdi ne olmuş oldu? Sanki dönmüş oldun. O işgali çözmen lazım. Aynen. Hadi diyelim ki sen akiden sağlam, fıtrat temiz. Sen direkt ne yaparsın? Ben iman ettim dersin ama burada 20 kişi olsak, 73 fırkadan bir insan olsa sen onlara tebliğ ediyorsun. Hepsi sana meylediyorken bir insan bu şüpheyi atsa, hedef şüphe e, etmen lazım. Değil mi? Hedef etmen lazım. Hadi kendini kurtardın. Sen daha önceden tevhidi öğrenmişsin ama yeni insanlar var. Bunlar şüphe koyuyorlar ortaya. Şimdi anladık mı? O yüzden diyoruz hiçbir fırka yok ki kendisine göre bir delili olmuş olmasın. Ve hocam e, malum ki yani şüphe hastalığı ee, şehvet hastalığından çok çok daha beter bir hastalıktır. <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Çünkü şüphe kalıcı. Evet. Şehveti sen defedersin ama evet. o şüphe. Şüpheyi nasıl defedersin? Şehveti bakın nefyeden bir şey gelmese bile sen direkt ne yaparsın? Kendi sabrınla onu defedebilirsin. Ama şüpheye cevap gelmediği müddet hep aklında kalır. İradenle bile defedersin. Tırlatırsın. Tırlatırsın, evet. Tabii. Hani bu bozuk para değil ki. <gülüyor> çıkar cebinden, Bu zihni bir evet. şey. Değil mi? Ya i̇nsan bir kıza aşık oluyor, unutamıyor. Yıllarca aklında kalıyor. E bu Allah'ın dini. Eğer bu aklında kalmıyorsa sen şüphe düştükten sonra bu seni rahatsız etmiyorsa imandan ne yap? Şüphe etmen lazım. Sorun yani. İmanda şek ve şüpheyi kabul etmiyor. Evet. İman şek ve şüpheyi kabul etmiyor. Bakın şimdi. Şimdi. Bu taksimatı fıkh eden bir kişi birçok işgali ne yapar? Çözer. Ve birçok e, şüpheyi ne yapar? Defeder. Bakın şimdi. Mesela. Bir. Allah'ın arşının üzerine istivası yeri göğü yaratırken istiva etmiş değildi. Değil mi? Yeri göğü yaratırken Allah arşının üzerine istiva etmiş miydi? Değildi. değildi. Sonra işte. Yeri göğü yarattı sonra istiva etti. Değil mi? Yeri göğü yarattı sonra istiva etti. Yeri göğü yaratmadan önce müstavi değildi. Şimdi Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratırken arş var mıydı? Vardı. Yeri göğü yaratırken arş vardı. Değil mi? Şu arş yerin göğünün en son noktası. Yeri göğü yaratırken arş var mıydı? Vardı. Yeri göğü yarattı sonra istiva etti. Peki yeri göğü yaratırken istiva etmiş miydi? Etmemişti. Çünkü Kur'an'da ne diyor? Yeri göğü yarattı sonra istiva etti. Peki. Yeri göğü yarattıktan sonra etti mi? Etti. Yeri göğü yaratmadan önce Bilmiyoruz. Bir nas yok. İstiva edip etmediğine dair bir nas yok. Hocam burada neredeyiz sorusu şöyle bir rivayet geliyor. Şöyle bir şöyle konuyla alakalı. Bu Abdulkahir el baghdadinin el-Fırak. Orada geliyor. Hazreti Ali'den getiriyor bunu müellif. Diyor ki diyor Allahu Teala diyor. Efendime söyleyeyim. daha önce diyor ne hal üzere idiyse Sabe Şu anda öyle. tabii isnadı yok orada. Şu anda diyor o hal üzeredir. Bu şekilde onun böyle bir ifade her bunlar işlenecek. Bu 9 kayde bitilsin, fıkhedilsin Allah'ın izniyle. Tabi Rabbimin Hidayeti bu yani evet. bir çok işgal çözülecek inşallah. İşte sabır inşallah biraz. Bunlar hepsi çözülecek. Bakın şimdi. Allah azze ve celle yeri göğü yaratırken istiva etmiş miydi? Arş vardı bakın hala yeri göğü yaratırken. Çünkü arş yerin göğün en son noktası. Yerin göğün içine dahil değil en son noktasıdır mahlukatın mahlukatın en son haddi hadi yeri göğü yaratırken istiva etmiş miydi etmemişti yeri göğü yarattı istiva etti mi Et. etti yeri göğü yaratmadan önce istiva etmiş miydi herhangi bir nas yok burada ne yaparız tavakkuf ederiz tamam burayı anladık şimdi peki istiva kemal dedik ya her şeyi yaptığı her şey kemal istiva kemal ise yeri göğü yaratırken neden müstevi değildi kemal olması lazım Allah'tan yeri göğ yaratırken. Mesela bizim şöyle bir soru sormaya aklımız hakkımız yok ama cedel bağından. Ya Rabbi, e bu senin için kemalse sen yeri göğü yaratırken de bunu yapmak yapmış olman gerekmez miydi? Anladık burayı. Peki. Arş onun üzerindeydi. Üzerinde miydi? Allah'ın Başa, yeri gövü yaratırken ama arşın üzerinde değil, Arş deme vucuttu. O kadar basit ki bunların cevabı. Ama şimdi bu şüpheler önce bir bilin. Bu şüpheleri bu bir bilin. İnşallah bu şüpheleri defetmeden Rabbimiz canımıza almazsa biz anlayacağız bunu inşallah. Allah, i̇nşallah. Tamam. Şimdi Arşonun üzerinde miydi? <gülüyor> Cevap. Arşonun üzerinde değil tabi tabii ebeden. Peki bu muhalifin eline bir malzeme ama zahiren baktığımızda. Evet. Ya arşın üzerine istiva etmiş değilse o zaman değil, değil mi? mi? Burası hepsi işgal. Bakın Nasıl şimdi. Nasıl öyle bir Arşın üzerine istiva etmiş değilse ve arş da varsa ve o zaman da yer gök yaratılıyorsa yani şüphe nereden çıkıyor? Şüphe, ya onların getirdiği şüphe şu. Eğer arşın üzerinde değilse Allah istiva yani etmiş an, değilse Allah arşın üzerine istiva etmiş değilse neredeyse Allah? Arşın altında başka bir seçenek var mı? O mantıkla bakıyorlar. Başka Yok. bir seçenek var mı? Çünkü üstüne istiva etmiş arşın. Hocam şunları bir hadis biliyor musunuz? Arş, yer ve gök yaratmadan Allah neredeydi? bu geçme hadisi. Bulutun içerisindedir hadisi. Yeterli olmaz mı? Yok. O mantıkla yeterli olmaz. Neden? Ne olursa olsun, ne olursa olsun, arşın üzerinde olmadığı o hadisle sabit mi? Evet. Bu bulut bilmem şu, nerede olursa olsun.